Yani günümüzde dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi siz çalışmıyorsunuz, bilgisayarınız çalışıyor, para kazanıyorsunuz. Öyle sistemler getirdiler ki böyle yatıyorsun, tuşlara bastığın zaman para geliyor. Bunlar havadan şeyler ve caiz değil zaten. Bunun sıkıntısını bu millet çekiyor. Evet. Bedava kazanmak. Hiç gayret yok, çalışmak yok falan. Bahani de buluyoruz. Efendim tuşluyorum hocam diyor. Neyi tuşluyorsun? Neyi aldın? Neyi verdin? Belli değil. Bu o, günümüzde cereyan eden olaylarla daha ziyade ilgili. Ama borsa, İMKB dediğimiz menkul kıymetler borsası. Hı hı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Devlet gözetimi altında. Hı hı. Spekülasyonlar olabilir. Müdah dış müdahaleler her zaman her şey de olabilir. Yani e, siz Türkiye'de yaşıyorsunuz ama e, Amerika'da esen bir rüzgar burayı da etkileyebiliyor. Çin'den gelen sıcaklık burayı da etkiler. Yani, yani piyasaları alt üst edebilir her şey. Günümüzde siz kendi başınıza değilsiniz. Yani e, spekülasyon, olayların gelişmesi falan e, bazı şeyleri aşağı indirir, bazılarını yukarıya çıkarır. Bu her şeyin. Başına gelebilecek bir husustur. Bizim borsada söylediğimiz IMKB'den hisse alacaksanız hisse aldığınız şirket meşru iş yapmalıdır. Bir de şuna dikkat etmeli hocam kendisi meşru iş yapıyor ama diyelim faizle alıyor veriyor falan gibi böyle bir karışık halini biliyorsanız oraya da yanaşmayın. Yani e, tamamen helal iş yapan e, şirketler varsa ki vardır, onu bilinir, e, oradan hisse alabilir, e, onu kazandığı zaman kazanır, kaybettiği zaman kaybedersiniz. Niye dikkat etmek lazımmış? E, hissesini aldığınız şirket ne iş yapıyor bir, bir de faizle alışverişi var mı yok mu buna dikkat edeceksiniz. E, bu iki şart. Yani faizden uzak olmak ve helal iş yapmak iki şartı tutuyorsa o şirketin hissesini almanızda bir sakınca olmuyor.